Enderin derin taziyelerimizi ve bu felaket nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan yüz binlerce insana enişten saygılarımızı sunarız. Yaşanan felaketin izleri zamanla silinirken unutulmaya yüz tutarken bugün çok daha ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. İklim kriziyle mücadelede kolaya kaçan hükümetler bilimsel ve tarihsel gerçekleri gözlerini kapayarak nükleer enerjiyi karbonsuzlaşmanın temel çözümü olarak kabul ettirme çabası içinde. Oysa... Nükleer enerji üretimi iklim değişikliğine karşı bir çözüm değil. Greenpeace'in Fukushima'daki araştırmalarının da ortaya koyduğu üzere nükleer enerji nesiller boyunca sürecek bir hata ve alınmaması gereken bir risk. Ve bu risk sadece Fukushima'daki doğal afetler ve insani krizlerle sınırlı değil. Aynı zamanda bu ayın başlarında Ukrayna'daki Zaporizya nükleer santralinde olduğu gibi insanlık için sonuçlarını tahmin edemeyeceğimiz korkunç bir tehdit. Rus ordusunun Chernobyl'i işgal etmesi ve Ukrayna genelinde nükleer santrallerin ve diğer nükleer tesislerin işletilmesine yönelik tehdidin sunduğu potansiyel yıkım ve kirlenme konusunda derin endişeler taşıyor Greenpeace. Konuyla ilgili yeni bir analizde yayınladı. Bu analize göre olası kötü senaryoda Rusya dahil olmak üzere Avrupa'nın büyük bir kısmı en az 10 yıllar boyunca yaşanmaz hale gelebilir. 2011'deki Fukushima Daiichi felaketinden çok daha Kötü sonuçlar doğabilir. Greenpeace analizin yayınladığı tarihten tam 2 gün sonra analizde en riskli bölge olarak işaret edilen Ukrayna'nın Enerhodar kentindeki Zaporiya nükleer santralinde yangın çıktı ve Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla santralin kontrolünün ele geçirildiği duyuruldu. Greenpeace analizinde öngörülen felaketi kala Birleşmiş Milletler Nükleer Gözlemcisi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tesisteki güvenlik sistemlerinin hiçbirinin etkilenmediğini ve radyoaktif madde salımı olmadığını belirtti. Ancak savaşın devam ettiği her gün bölgedeki nükleer santrallerin varlığı Avrupa'nın çok geniş bir bölümünü tehdit etmeye devam edecek. İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan ünlü Çırağan Caddesi'nde bazı ağaçlar kesildi. Korumaya değer konumda olan 112 çınar ağacının kesilmesine tepkiler oldu. Belediye ise ağaçların kansere yakalandığını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi caddeye ağaçların hastalık nedeniyle kesildiğini belirten bir pankart astı. 150 ila 200 yıllık ağaçların kesilmesiyle ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Aydın Çetinkaya ağaçların yerine yenilerinin dikildiğini belirtti. Hastalıklı toprağın dahi Değiştirildiğine değinen Çetinkaya ağaçların kesilmediği takdirde diğer çınarlara da hastalık sıçrayacağını diye getirdi. Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda kuraklık nedeniyle 2020-21 sezonunda buğday ve arpa hasadında 1 milyon ton verim kaybı var. Bu Ekim sezonunda bölgeye de beklenenin çok üzerinde yağış düştü. Deha'nın haberine göre yüksek yağış miktarı bu kez başka sorunları gündeme getirdi. Dağlık alanlarda ve ovalarda eriyen kar nedeniyle tarlalar suyla doldu. Kadınhanı ilçesine bağlı Sütözü Mahallesi'nde buğday ve arpa ekili alanlar sular altında kaldı. Sütözü Mahallesi muhtarı Mehmet Erçiftçi, tarlalar karların erimesi ve yağmur yağışı ile sular altında kalandığı bulunduğumuz bölgede su altında kalan arazi yaklaşık 100 dönüm. Buna benzer çoğu bölgede su altında kalan arazi var. Bunun sonucunda da ekinlerimiz ölüyor, çürüyor. Buraya bir kanal açılarak suların gölletle toplanması gerekiyor. Çiftçilerimizin de zararı büyük dedi muhtar. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Yenilikçi Tarım ve Gıda İşletmeciliği platformu Boğun Tarım kurucularından Profesör Doktor Gökhan Özertan. 2050'ye gelindiğinde fındıkta %10, üzümde %20, kayısıda ise verim kaybının %40'a kadar olacağını belirtti. Boğaziçi Üniversitesi Haberler ekibinden Önder Öndeş'in aktardığına göre iklim değişikliğinin Türkiye'de tahıl ürünleri de dahil ciddi verim kayıplarına yol açacağını vurgulayan Profesör Doktor Özertan, kapsamlı veriye dayalı eylem planının vakit kaybetmeden hazırlanması ve buna yönelik de hareketi geçilmesi konusunda uyarıda bulundu. Özertan, hazırladığımız TÜSİAT'larım Gıda 2020 Sürdürülebilir Büyüme Bağlamı'nda Tarım ve gıda sektörünün analiz raporunda yer alan bulgulara göre Türkiye'de belli başlı tarım ürünlerinde 2020 ile 50 yılları arasında ciddi verim kayıpları öngörülüyor. Fındıkta yüzde 10 ve en ciddi etkilenen bölgede Doğu Karadeniz olacak. Üzüpte yüzde 20'lik bir kaybın yaşanacağı öngörülüyor. Mağaraya çevresinde ise bölgenin ekonomisinde çok büyük yeri olan kayısıda ise verim yüzde 40 oranda düşecek diye öngörmüş. Türkiye için verimimiz olmasa da dünya çapında yapılan çalışmalara baktığımızda buğday arpa gibi tahıl ürünlerinde de bölgesel olarak %20 ila 50 arasında verim düşüşü olabilir diye belirtmiş. Bu kayıpların yaşanmasında en önemli etki iklim değişikliğine bağlı artan sıcaklıklar, değişen yağış rejimleri. Bu durum bazı bölgelerde daha önce yetişmeyen tarım ürünlerinin üretilmesinde mümkün kılabilir. Bazı yerlerde bunu imkansız hale getirir. Yani gelecek 30 yılda tüm dünyayla birlikte Türkiye'de de tarımı zor günler bekliyor demiş Profesör Özertan. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.